Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü'nü Muhammed. Bu akşam elhamdülillah bir kanlı birisini daha kavuştuk muhteremler. Kavuşamayanlar var tabi. Bu gecenin de tabi özellikleri var. Gerçekte her kanlı gecesi bir nevi enerji depolama yani bugünki deyimle şarj olmak üzere. İnsan gerçekten çok güç durumda insan çok güç. İmtihanlar ağır. İçimizde şeytan, nefsin bari dünya çevre. İnsan bu arada bunalıyor. Dünyaya koş hele günümüzde. Hızlı bir yaşama. Hızlı bir yaşantı. Herkes koşuyor dünya. Şeitan bunu teşvik ediyor. Nefis doyumsuz nefis. Elhamdülillah böyle bir geceler var. Yani bizi şahs eden çok şükür geceler. İnşallah böyle gecelerden faydalanabilsek Böyle böyle şart olabilsek bu devam eder epey zaman öbürü kandile kadar. Ölümün zaten elhamdülillah Ramazan şeref geliyor. Ramazan'da her günü her gecesi mali gece Ramazan'da. Bu adı beraat gecesi. Beraat. Yani cehennemden beraat etme. Yani suçlu Mahkemede muhakkak edilir. Sonunda o suçtan dolayı belat edilir. Kurtul yani bundan ben de. Bugün inşallah C.M'den kurtulmak için bir çizgi bulmak bu gece. Kuran-ı Kerim'de Doğan Suresi Doğan Suresi bu sürenin başında gelen bizlere bu geceyi bahsedip bildiriyor. Ben Bismillahirrahmanirrahim Ha-Mim diye başlıyor. Ha-Mim diye başlıyor. Böyle bir Ha var bir mim var. Ama birleştirilmiyor. Mesela Ha-Mim'e üstünde Ham olur. es olur. Ötele Hum olur böyle. Ama birleştirilmiyor böyle. elif lim, ra gibi elif lim, mim gibi bunlar te okunuyor bunlar. Bunların adı hırf-ı mukatta'a hırf-ı farzın çoğulu mukatta'a kişilik okunur harfi anlamına geliyor bu anlamı anlamını anlamını bilmiyoruz bu Mevlamızın Peygamberimizde bir şifresi derse bazı müfessirler demişler bazı şeyler Haber'deki Rabbimizin hay esması imda kayyum esmasına işaret demişler ama bir tabi kestiğim bir kare yoktu bu konuda tabi. Ve hakikaten Mevlam yürüyor. Vel kitabil mübin. Buradaki vav iki anlama geliyor. Ya kasem, yemin vavı ya atıf vavı. Eğer buradaki hamim de yeminse ki yani Mevlam'ı yemin ediyorsa, o zaman atıf vavı. Onu at bu yemin olmuş oluyor Melik kitabı, kitaba da yemin olsun, Me'lam duyuyor. Kitaba yemin olsun. Hangi kitaba? Burada Lam-ı Tarif var. Burada. El kitabı burada böyle. Hangi kitabı? Tabi Kur'an-ı Kerim. Çünkü bu tekil geliyor burada. Eğer kütüb olsaydı, çoğul olurdu. Hepsi kapsardı bu. Buradaki tekil olduğu için, o kitaba, Yemin olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'e, Allah yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'e. Öyle Kur'an ki, el-mübin. Bu da bunun sıfatı, özelliği böyle. Kur'an-ı Kerim'e. Tabii çok özel var Kur'an-ı Kerim'in. Bunun bir, bir özelliği de, el-mübin. Mübin, veya Mübin, edici, açıklayıcı, ayırıcı. Yani hakkı batı ayıran, doğru yanlışı, helal haram ayıran nedir? Kur'an-ı Kerim adına. Yani. Allah'ın Kur'an-ı Kerim olmasa hangisi doğru, hangisi erir, hangisi haram, hangisi helalı bilemiyoruz tabi. O zaman her insan ne yapar? E, bana ver, bana ver der. Kişi kendine o zamanlar beni. Yani bir insan Dinde. Bir kana dayanmayınca kesin kana dayanmayınca kişi kendinden bana göre de onu yaparsa kişi aslında kendine tapınıyor muhtemelen böyle. Yani İslam'da mutlaka ne gerek? Kaynak gerekiyor böyle. Demek ki kitabın birbiri nedir? Açıklayıcı. Hakkı, batı, ayran doğru eğri ayran, bu hakkı için İnna enzelnahu Ve'lhamdülillah. Biz onu indirdik ve'lhamdülillah. İnna kesinlikle enzelnâhu. Onu indirdik. İnzâ yukarı aşağı iner. Olur be. Anlamına geliyor. Yani Kuran-ı Kerim gökte indir. Kuran-ı Kerim gökte mi? Kitap haline mi? Levh-i mahfuz vardır. Lev i mahfuz. Leh, leh anlamıyla düz bir şey alıyor da kuzona korunan, ismeful geliyor anlamı, korunan bir leh anlamıyla bile, leh mafuz. Arşin altında leh mafuz, ilki kasmacının üzerinde leh mafuzya bir alem varım, yani, bu alem bu. Yani gökten büyük, güneşten büyük, kafesten büyük. Bir alem böyle. Orada konitörün yazılır. Nasıl yazılır ama? harf hegele Nokta bülükül mü? Yazılır orada böyle. Nasıl yazılır? Her insanın beyninde bir hafıza vardır. Lehm hafızın bir örneği var. Her insanın beyninde. Beyninde var. İşin abiye burada, oraya kaderli yazılıyor. bir hahfuz Kuran-ı Kerim baştan başa ezberler, baştan başa ezberler, hatta ezber okuyan Kuran-ı Kerim'i o, o sayfayı takip eder böyle. Sanki sayfa bakıyor gibi. Demek ki o Kuran-ı Kerim, Hadis-i Şerifler, fükür meseleleri veya dünya meseleleri böyle. Nasıl yazılmışsa beynimize öyle yazı muhtemelen böyle. Her yani insan beyni kez yar bir şey bulamazsın böyle böyle. ama yazılı orada böyle. Yemin vafusu. İki omuzumuzda var yazılı amel literi var da. O da aynı şekilde böyle. Yani çalkan bir harf yok mu böyle? Yani kaydı geçiyor böyle. böyle. Geçiyor. Şiir etin baraketin Kerim gece indi. Gece. Gece indi o tehhanneler. etin, böyle gece de indi böyle. Konekerim tabii birden bire inmedi Kerim. Böyle peydere 23 yılda indi. Tevrat, İncil onlara peygamber bir verildi onlar. Bir de verildiği için de ezberlenemedi, uygulanamadı ve karıştı gitti muhtemelen bence. Rabbim öyle demiş Rabbim. Arkadan Kur'an-ı Kerim geleceği Kur'an-ı ne oldu? Bazen bir ayet-i kerime, bazen kısa süre, böyle peyderpey böyle, hem de genelde bir olay oldu yeryüzünde. Bu an sebebi nüzül. Bir olay oluyor. Onun üzerine ayet-i geliyor. Devletler hem bunu yanındakilere bildiriyor. Kağıtta da bunu yazıyorlar. Ezberini ezberliyor. Hem bu tebliğ ediliyor. Namazı okunuyor. Bu şeyle Kuran-ı Kerim ezberlendir kuran Azade Kerim'de. Az az da geldiği şey var. Dolayısıyla bir denge şeydi de ezberlenemez Kuran-ı Beyler indirip kadri Kadir gelesinde da Bel gelesinde deh hafızdan dünya şamasına indirildi böyle. Şimdi dünya şamasına, birinci dünya, birinci şamaya, gökyüzüne. Zaten dünyanın beyni birinci şaması. Dünyanın beyini beyin orası böyle. Her şey oradan yönlendiriliyor böyle. İnnâ menzirin. Herhalde evet. bir adam etimizde Kuyru'nun Kerim'i indirdik. Ondan insanları imzar ediyoruz. İmzar uyarma ama korkuyla karışık. Uyarma böyle. Korkuyla karışık. Mesela bir anne veya baba çocuğunu yakın bir marakate bir şey gönderir. Karşı yaparına gönderir. Ama tembih eder ama. Bak yavrum Önce bir sağa sola bak. arabarım yok mu? Olmazsa geç. Bu uyarı. Sonra korku. Bakıyorum. Allah'a koruyorsa araba çarpabilir. Dikkat et. Bir araba çarpabilir. Bu korku. böyle? evren bizi uyarıyor bu şekilde. Ne buyuruyor? Ama eğer böyle yapmazsan bunun sonu cehennem azabı. Zaten ilk yöre bak peygamberlerin Beşir benzedir, beşir benzedir Beşir müjdeleyici. cibale, Namaz kıl, ne olacak kılarsan, şöyle cevapları. Kırmazsan, işte böyle günah var. Yani bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem var böyle. bakınca insan oza gibi gelir cennet cehennem, ofası insanı böyle. Dünyana bakınca böyle ama gelecek diye öyle. Yani gün gelecek ki o gün birden böyle geleverecek bu Allah korusun. Yanlış yandı, alıran yandı. var. Yanlış bu şeyler. Emir çok kız aslında ben. Uşübdi hayat. Burada bize evlam müjde değil der, inzarı benimci böyle. Demek ki önce. Korku gerekiyor, korku. Yani Allah korkut ile Allah korkusu, azamet ilahiyatı. Sonsuz kuvvet sahibi mevlamıdır. Ne maddelesse onu yapacak mıdır? Feryadim ayyu bir mevlamdır. Feryadim ayyu itiha. Mevlamciler çağırıyor. <gülüyor> hiha o gecede o gecede yani bu gece olmuş oluyor. Tavuk bir de iki anlama geliyor bu. Böyle kayrı gelsin alabiliyor bu. İki ibaret var. Şimdi bu gece olarak bunu alacağız. Bakın inşallah. Bu gece de ne oluyor yani bu gece? Özelliği nedir? Yuf reku, Ayrılıyorum falı alırlar ayrılıyor böyle. Künyemrin her iş hakimin, hakimin, hakimin şehir fail faal mefur olabiliyor. Bunun mefu anlamına göre mahkûm anlamına geliyor, ezelde. Allah'ın taldeti ne varsa bu kişi bunu ayrılıyorlar böyle. Bir de bu hükmü anlamına geliyor, hükmü anlamına geliyor böyle Allah'ın her tabiyle işler hikmetine binaen bu kişi ayrılıyor böyle. Tabi nasıl ayrılıyor? Ne ayrılıyor? Tabi kuru başlayalım bu arada. Lehy-i Mahfuzilik çok işiyor. Fî <gülüyor> leh-i mahfuzi. Çok işiyor. Fî leh-i mahfuzi. Çok iyi Kur'an-ı Kerim'de. Rabbim önce kalem ya da kalem Bu Bunda var mı? Müreşsu ay böyle. Buna böyle kalemi diyemedi. Yama isturun diyecek. Bunun böyle kalemi. Burada adam kalemimi diyor. Kalem. Nasıl bir kalem? Kamışlar mı? Ağaçtan mı? Demirden mi? Altından mı? Bak o tezdir. Nurdan bir kalem ama akıllı bilinçli varlık. O da kalem diye bunlara hep. Göklerden daha büyük otorlarım böyle. Mevlam bunu yarattı. ona Mevlam buyurdu, ''Ük tüb ya kalem, yaz.'' Yaz. Daha yer gün konu yak. Yani, ay, güneş gibi çok insan yok daha böyle. ''Ük tüb ya kalem, yaz.'' Ne yazayım ya Rabbi? Mevlam böyle, ''Ne olacaksa kıyamete kadar.'' Hepsi yazınlarım, bakım bunların. Onun mülem Mevlam, kalem müleminde ilanla bildirdi. İlhamla mülem bildirdi. Yerlerin yaratılması, dağlar, denizler, balıklar, insanlar, varlıklar, gökte yıldızlar, kalesler, melekler evcaddıması ne olacak ki? Hem herşey bunları böyle. Bunları kalem yazdı, yani nakşetti ya da yükledi değil biz mesela, bir tıkınıyım ben İlkinde böyle şey. Karıncan rızkı okum terimler. Karıncan rızkı. Bakın rızkı böyle. İnsanların doğulması, büyümesi ruhla yaratılacak. Her insanın böyle kaderi ruh Orada böyle. Ancak bunu kim yapabilir? Allah cila ruh terimler. Yani peygamber bile olsa o kişiyi kini kaderine bile değiştiremiyor. Peygamber olsun. Yani Peygamberimizin torunu Az Zeynep'in kızı kuşandı öyle peygamber. Peygamber böyle. Kınavayı gönderdi babasına Hazreti Zeynep peygamber büyük kızı Hazreti Hazretleri Hazreti Biyalı gönderdi babama söyle Çocuğum, oğlum, bebek, çok hasta. Oğlum geçtim buraya. Ölüm halinde yani böyle. Dedi ki, Bilal'a, Bilal Bilal ona söyle, veren de Allah, Allah, sabretsin. Yani hiçbir şey gelmez. gelmiyor. Gitti, söyledi. Ama dedi ki, kızı, Babamın ille gelsin babam buraya. Buraya bulunsun ama. Tabi babası da tabi. Bir peygamber ama. Başka diyemez başkalar. İle geç diyemez böyle. Tabi kızı olduğu için. Nasıl geçti tabi. İlle babam buraya gelsin. Ailesi muhabbetleri. Yani birkaç sahabelerle beraber. Gitti evine. Hemen kızı kuşana verdi. Peygamberimize verdi. otur her fesatı böyle. Can çekiyor muhtemelen böyle. Nefesi artık zor alıp böyle. böyle Demek ki kucağımda bir teygam var. Hatem ile mi yardım mı hatemelen? Böyle. Bir teygam var böyle. Şey, ama elde edilmiş şey de gelmiyor muhtemelen. Kader böyle. Kader-i Mibrem de böyle. Kader-i Mibrem var böyle. Mibrem. Bu değişmez mi var muhtemelen? Peygamber tabii torulu, can çekişiyor. Kucağımda e, merhamet sahibi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaş gelir gözlerine muhtemelen ellenmişti şey gelme muhteremler. Oğlu İbrahim de bu şekilde, kucağın da öyle. Aleyhisselam Hazretleri'nin ellenmişti şey gelme muhteremler. Şimdi bu güzel muhteremler bakın ne oluyor? Lehm-i Mahfuz alınıyor, alıyorlar Lehm-i Mahfuz'dan. Bir senelik İnsanların kadar ilgili meseleleri bir senelik ama. Dünyanın ilgili bir senelik. Yani bu geceden seneye bu güceye kadar ne olacaksa. Kim ölecek? Kim ölecek muhtemelen? Kim ölecek böyle? Bu yazılıyor, kaydediliyor Görele mele veriliyor. Azal-ı Aleyhisselam muhtemelen. Öyle diye vakti böyle ama saad diye mi? Nefes sayısıyla ama böyle saat saniye takviye yok böyle. Yani bazı arseden bakmıyor böyle saatine. Saniye bakmıyor böyle. Nefes sayı, nefes bile şey böyle. Kalp atışı. Nefes sayısı, e, kalp atışı, o da kaderliği var takviye. Kalp atışı mı? Kalp atışının sayısı da takdirle bağlı. Kalp atışının sayısı böyle. O kalp atışının böyle sayısı bitti mi, Kapalı durumda embel. Bir de mi durum böyle böyle? Ömrü varsa tekrardan çalışır, yoksa yok demeler. En hastanede kişi hastalıdır, her şey baş üst ama çalıştıran muazzam Nefesi bunu gibi, buna göre bu şekilde, buna göre, göre böyle Şimdi Bu gece teslim olacak bunlar böyle... Kim bakalım sene kadar sağ kalacak? Kime doğacak o da vardı. da. Daha doğmuş böyle diye. Yani, diye gelecek. Onun ömürleri belirli. Öyle insulçuluk var. Geri doğar. Birkaç saat yaşar. Sabah ölür o tane yaşlar, Altta yaşar. Bir süre yaşar. Ölür mesela böyle. Hep bunlar takdir olmuşundan efendim. Sonra Afetler. Neden ilgiliyiz doğal afet? Abi doğal değil mi onlar? Kader abonları böyle. Afetin doğal olmasın. Afetler. Ne zaman, nerede deprem olacak? Depemin şiddeti. Ya yıkıntı olacak kim onu zarar görecek? Ölecek, yaralanacak, sakatlanacak. Nerede deprem olacak? hangi genelde kuş görecek genelde. Pisköcek genelde. Güzel her zamanlar. Ateş bu işten berader. Ne Allah Denize kaburacak, sel olacak, fırtına olacak, şu olacak, bu olacak, savaş olacak. Hep bunlar da bu güç Allah'ın yanımızdan bu derler. Yani falan yerde pek değmem olacak. Demiş ya foyağı var var ama başıboş değil muhtemelen Ya yani. yani Bunu bile muhtemelen. Haşa Allah'ın cilicil mevlamızın yarışı değil bir şey böyle. Her şey Allah'ın iradesine gözetiminde bağlı her şey. Tam müstehar bir de böyle. Müstehar böyle. Bu biyet. Bu otorite. Bütün alemler böyle. Yani bütün alemler her bir zerre Allah'ın tam, tam denemekinde kese hakimiyeti mevlamızı böyle. E, nedir fayatlı muhteremler? Yer kabuğunda. Tabi dünyanın yer kabuğu var. 35 kilometre kalınlığında, karalarda. Deniz de az böyle. 35 metre yer ne kadar? Nasıl ki dağlarda mağaralar var, boşluk var mağaralarda, yer kabuğu mu? tamam bu şey, yer kabuğu böyle. İşte bunun boşlukları var, mağara şunda bunda var. Fayatlara bu şekilde yer kabuğu var. Nedir bunlar? Allah'ın tam kesin egemenliği altındadır. Allah izni vermezse bir zerre yani bir atun kımlıyor muhtemelen böyle. Allah izni vermezsen böyle şey. Bu kime bağlı? Cevabı Aleyhisselam bundan bağlı muhtemelen. Onun önünde melekler vardır muhtemelen. Yani defne olacak. Genelde defne olacak. Bir ses geliyor. Uğultu geliyor mutlaka böyle. Uğultu gelir böyle. Otomatik hakete geçerler o depremin şiddeti Allah'ın tadiriyle der. işte beş mi altı mı yedi mi sekiz mi daha fazla mı ne kadar sürecek kaç sürecek e ne olacaksa ama deprem olurken de harika iş böyle ateş denetmesi kalmıyor der. yani kondisi kalmıyor böyle artık başı bu değil ama olurken de hangi kolun yıkılacak hangi dönem çatlayacak hangi kolun düşecek kime ne olacak Muhtemelen Efele kişi on kısa bina altında kalır hiçbir kalmaz Muhtemelen Efele öyle yıkıntı olur ki öyle yıkıntı olur ki evenmişler başlı olacak kolan düştü ama koca kolan kıl payı kurtardı Muhtemelen Efele yani Allah'tan gafil olmalı Allah korusun çok fazla muhtemelen alem başbuydu muhtemelen ben ya yani defolurken de ekran kapayken de sellerde denizlere taşmış her tarafı su al götürüyor arabaları götürüyor tırları çürütüyor muhtemelen su ama haşa böyle kontradan çıkmıyor muhtemelen ben. evet devlete karışıyor mı devletler yani karışıyor mu devlete ancak o afetten sonra işte tedavi ama çalışıyor, kurtarma çalışıyor terbiyede. Yani Hep bütün devlet eli aya bağlı, devleti ama Allah'ın kontrolü ediyormuş terbiyede. Rızık, ne olacak şablon şey işleri, rızık. Yırttak karıncalar mu sen bak Yeni çıkan küçük yavru karıncalar her rızkı orada yazılı bakın. Her karıncanın düşünün bir yuvada bir milyon karınca var. Bir milyon karınca var mı? Yuvada. Büyük vader, tarlışta burada böyle şey. Her karıncanın barınacağı yer yaşayacağı yer rızkı yazılmış mu Her Karınca yazılmış Hele denizler balinadan tutup böyle en küçük balıklara kadar muhtemelen böyle. En küçük balıklara kadar böyle. Hepsi rızkı yazılmış böyle, rızkı yiyecek almışlar. O da rızkı yiyecek almışlar. Yani o zaman debinin derinliklerinde hayvanlar var bu teminler. Yani kalın yapılı, farklı hayvanlar. Hepsi rızkı yazılmış bunların böyle. Cinlerin de, insanların da, hayvanların da rızkı yazılmışmışlar. Ne oldu? İşte bu gece alınıyor bunu muhafızdan. Görün melekler var. Bu nisa çıkarılıyor. Bu da kimle veriliyor? Miki aleyhisselam. Onu görüyor musun? Miki aleyhisselam. Mesela bu sene şu kadar budi olacak. Sayı tanesiyle evveli. Tabi rakama sığmaz. Yer üstünde. Şurada budi olacak böyle şey. Kim ce bunlara? Hepsi gelmiyor ki. Budi olur, başak verir, Tamamı olacak bir afad gelir bir sel gelir götür motorunun onu. Bu da var tane kiraz olacak? Kim icin bunlarak kirazlar motorunlar? kuş yiyecek bak mesele? Kuş ıskı yazılan bela. Kuş onu yiyecek motorunlar. karınca yiyecek? Yere düşer, yere düşer patlar çatlar tut yere düşer çatlar patlar. Çatlar, patlar. Müjdealler selam onun görevi tabi yalnız diye mektabımızda var ne geliyor buna göre enerji gibi olması lazım bunlar için işte mesela yani fırın yakılması lazım pişmesi için böyle nedir enerji fırın güneş işte. güneşin ayarlanması günü ayarlanması enerji güneşle böyle. ...hidrojen atomları helva dönüştürmekten ebele. Fazlası enerjiye dönüştürmekten ebele. Yani nakal hidrojen atomu... ...geçek faaliyete ebele. Güneşin o patlamalar, şühter patlamalar, şunlar bunlar böyle... Şu enerji satacak bunlara böyle. Mesela kış kısa günler böyle. Öyle olması gerekiyor. Yazınca gerekiyor... Uzun gün lazım böyle, güneş lazım, ısı lazım, enerji lazım yazın. Yaz olacak, sebze olacak, kavur olacak, kaput olacak. Uzun gün lazım herhalde. bunların bunları böyle. O güzel bir evler ne derse, güzel hem de böyle. Neyse güzel hem de böyle. Kesinlikle bakımdır. Kesinlikle böyle... Kimse rızkı başına gitmez. Rızık mutlaka sahibini bulur. Onu bulur. Ve insan rızkını bitirmeden ölmez. Rızk yazılmıştır. Hiçbir insan rızkını bitirmeden ölmez. Rızkını bitirecek, olmasa ölmezler. Bir gün hasta biri vardı. Rahmetli olmuş. Mübarek insandı. Evine gittik, yalnız yaşıyormuş, boşluğunda yarım elma, bıçak bir tabak. Elman yarısı yemiş, kovayı yiyemeyim. Rızkı o kadar yarım elma. Yani hiçbir şey boşluğunda böyle. Yani bizdeki boşla yorulma böyle, hırs dünyası böyle, çıldırmasına böyle. Mal başka, rızık başka. Mıdır? Rızık başka, mal başka. Dışişim mal olabilir. Büyük olabilir. Seybeti olabilir. Hesabı bilmez bunlar. Rızık ama yazılmış, yazılmış. Her şey var. Var var ama. Bir telefonla her şeyine gelir. Anında evine gelir bir telefonla. Ama dengeliyor buna kader. Daha geliyor Şişekleri var muhtemelenler. Tansiyonu var. Damar sertliği var. Şu var, bu var. Şu, şu yasak. Ve yani, yani, yani, yani. fakir alamaz. O da kaderin cilvesi muhtemelen. Alamaz, alamaz. Bunu her şeye var. Her gün bir koyun kesebilir. Her gün böyle. Her gün bir dana keser. Kıyaslığı bundan her şey kısarabilir. ya bakalım. Yok. Arada bir kaşıdım biraz. Eyvah, tansiyon fıradı. Şeye çıktı. Karşı kışırdı. Aniden yemen derdi. Ya bakalım. bu. Şimdi yağmur mu diyor? Yağmur mu diyor? Yağmur fırtına. Bu su yani. Moğdan geliyor bize gene böyle. Aslında bunlar tuzlu su. Denizden bunlar çıkıyor. Buhar oluyor söküyor bu Tatlı Dağ tutar gibi yapmışlar. Denizden ip o yağmurun taneleri kaç tane yağmur yağacak bak tanem teyemler. Yağmur tanesinin ağırlığı niteliği bu da sorulur teyemler. Bu tay edecek bulutlar teyemler, bulut böyle. Eğer su boya topzon bir yere fırtınalarla sıkıştırılır elam bilir miyiz bu aslında. Miner mi usulatiye mazde jazz. Mufsurat Aslı sıkılmış bulutlar. Su buharlıdır böyle. Sıkışın böyle böyle. Dere getiriyor bunlara böylece. Nereye gidecek bunlar? Falan filan kasa filan köye yer. Kim bunu şevk ediyor? Mükle arasında. Ne ile? Rüzgar mısın? Fırtına işte. Ona göre yem veriyor. Yerkeni gemi gibi böylece. Şevk'ınlar da. Ola işte bir kadar. Sonra... Bir de yağmur suyu yalnız inmiyor muhtemelen. Gökten giren su muhtemelen. Gerek tutulmaya benzemiyor ki yağmur suyu böyle. Hele yani yazın ne gerek Yazın yazın farklı oluyor böyle. Şimşek muhtemelen. Şimşek. Bir de gülecek muhtemelen. Bir de gülecek muhtemelen. Çakacak muhtemelen. Bir şimşek. İki bulup böyle gülüyor böyle karşı kadar. Ama biri artı yüklü elektrik biri eksi ya muhtemelen. İkisi artı yüklü, bir şey olmaz bundan beri. Bir yere şey geçmiş olmadan beri belli. Bir artı bir ilişki böylece böylece. Ne kadar arada iletken azam böylece. Kurabada olmaz böylece. Ne mi olacak o adamı diye. İletecek bunları böyle. Allah'ın tadbirine göre, bunu büyüklüğüne göre, ne kadar enerji lazım ona göre, ben onu veriyor böyle. Artı eksik ne yapıyor? Kısa devreye ne yapıyor? Boşlama unuttuğum. Birden beri birbiri. Boşlama oluyor. Boşlama oluyor. Çabuşma bunlara böyle. Peki niye böyle oluyor? Lazım mı senler ha, Lazım onlara mı tabii? Niye lazım onlara böylece? Hadi gazlar ve gazlar biraz azot gazı, azal gazı müteyin, gazı böylece. Bu parçalıyor müteyinler, Bu gazların parçalması için parçalaması ne gerekiyor? Enerji lazım. Yüksek bir volta enerji lazım böyle böyle. Bak gökyüzünde. Şirin şey ki sakinken, bir bakmışım bir hava bulutları, hava bir kararıyor, şimdi başcakma başlıyor, yüzü şey bir enerji volt böyle. O zaman bu havada gazlar parçalandık, birbirle birleşip başka gaz dönüşüyor. böyle. Yağımız ve yine bundan, Yani bir gibi rol imandı, doğal gibi rol imandır böyle böyle. şir o böyle. Mescid derler ki bu sene fasulye olmadı. Sebze olarak. Bu sene efendim neybiyo mesela ayva olmadı. Bu sene olmadı eller ebele. Ve bol yağmur yağdı. Elma oldu, şeftali oldu, erik oldu. Ama ayva olmadı bu sene. Niye? Ayvaya gerek element gelmedi ki yoktu muhteremler. Ah Teala. Ah, Vallahi zı muhteremler. O azametle kutertme elame. Çünkü ayvara gereken gıda başka, elementler başka muhteremdir ya. Kim asla madde başka, elmanınki başka muhteremdir, fasulyonunki başka muhteremdir ya. Ona göre meydana indiriyor bunlar muhterem. O da indiriyor, bir az olursunları bir muhterem. İşte hep bunlar ne oluyor? Bu sene alıyor muhafızdan, seneye, bu güceye kadar... Ne kadar rızık yaratılacak? Kaç tane nohut bir senede? Tabi yazdığımın rakamı okunmaz mı? Okunmaz mı rakamı? Sıra rakamı buradan üstlendirme gider rakam böyle. Ama okunmaz mı Okunmaz mı? Kaç tane mercimek var? olacak mı? Üzüm, neyse fındık hep bunlar bu bir şey aylani mutlumlar. Hiçbir şey başvurduğum herhalde. Demir daha bahşişleri var bunlara görece. Bunu da karakteri söylemişti Allah. Ve daha birine emre min indina. Emren emre. Bu hal deniyor buna. Ne oldu halde. Min indina Allah tarafından bir emir olarak bunlar, Böyleler geliyor bunlar. Hepsi bunlar böyle. Müzikler yazılıyor. Rüzgâr yaratılıyor, ona göre stajisini yaratılıyor. Mutlak her rüzgâr sahibini buluyor. Bir ana baba, eğer dua çünkü rüzgâr asla, rüzgâr asla işte almadı teğmen bak, işte almadı teğmen. Rüzgâr verir fazla almadı teğmenler bak, rüzgâr asla teğmen. İmren kesilir, sen kesilir. Ana her durumlara müsait, e, binmiş insanlar, ana doktor da olabilir ondan böylece. Ama çür işte yok, kızkız az. Yarın aldık bundan, yarın bir bu zor alırım. şeyler. Bir de diyor <gülüyor> ah, mu? Allah geçir mesela bu adam geç motorun geç motorun geçmiyor motorlar zorla yusse bile bunu bedene yaramıyor motorlar onu beden sindiremiyor bedi alamıyor motorlar daha mideyi bozuyor bunu motorlar başakları bozuyor tuhafe gidiyor motorlar beden de hasarlıyor motorlar yusun yaradılması da iştaha da Allah et İki mesela ikiz kardeş böyle, bir İslam çocukları böyle nasıl yer gelişir? Evriye mi dedi onlar? Hırsı az az olmuş mu İnna künna müslimin, bela böyle bir adımetimizde Resul Peygamber de göndereceğiz. Resul Peygamber de Yusuf adı göndereciyiz bela böyle, böyle. Neden? ...rahmet emin Rabbik. Rabbimiz rahmet olarak... ...peygamber gelmesi. Yani i̇nsanlar... ...aklı ile gerçeği bulamıyorsun. Akıl muhterem. Akıl şaşırıp kalıyor muhterem Nasıl göz yoruluyor... ...kulak yoruluyor, fazla gürültü karşısında... ...beyin de yoruluyor, her şey duruyor herhalde. Yani. Ayakta insan yoruluyor, kalbi yoruluyor... ...beyin de duruyor muhterem. Her şey beyin çözemiyor. Onun için... ...baştan kitap geldi... ...Beylem Kur'an-ı gönderdi. Bir de Kur'an-ı açıklanması gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Beylen bizlere peygamber, ben oldu peygamber. Efendim işte Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ı yaşayalım diyor bazı sapıklar günümüzde. Hindistan'dan bu sapık bir, oradan herkese çıktı adam böylece, bir saflık böylece. Halbuki onlara sormak lazım Muhtzelam Mesela tıp kitapları Türkçe yazılmış bunlara böyle. E, bir insan okula gitmesin, lüviteli gitmesin, ke okusun doktor olsun olur mu buraya? Olmuyor. Hukuk mesela hukuk kitapları böyle, kitapları böyle. İşte, gitmesi okula, almaz diploma, okur hukuk kitabı Türkçe, ona göre avukatı hakim dapsın oluyor mu? Olmuyor. Ne lazım? Hoca hoca. Ya hoca mı Ya. Okula girirse, sınıfa girirse, derse girse bile, ama hoca bugün gelmedi mi? Ders öyle mi Kitap lazım, kitabın hocası lazım. Türkçe olduğu halde terimler, hocası lazım terimler. Kuranda hocası, elhamas mı terimler? İnne üfemesi mi alim? Allah cezayi mevlam, semiyedir el alim de böyle. Esemi es her işten. Her şey gizli açık. Kalpten geçen, beyinde düşünceleri. Yani gizli açık yaşlı melemaları bilim muhtemeler. Bedir Harbi'nde amca sıratlı Abbas kanadeleri esir düştü. Yani. yani kendisi imanı gizliyordu orada. Mekkemi Kereme'de. Zorunlu olarak savaşa geldi. Esir düştü. Peygamber sadece bunlara bir vergi koydu istilere böyle. Yani kurtulması için bir diyet bunlara kondu böyle. Şu kadar para veren sebep iştilere böyle. Dik amcası Peygamber'e ya Muhammed dedi benim de param yok. Abukar'e bir şey koydunuz yer koymayın kurtulması için böyle. Benim de param yok. Ben peki. Nasıl yapayım şimdi? Yani Elim açayım insanlara. Dileleyeyim mi Mekke'de dedi böyle? Buyur Aleyhisselatına muhtemelenler. Amca, amca, de, amca de. dedi, amca dedi. Sen de Mekke'ye çıkacağın gece ümür Fadıl'a yani hanımı, dedi, yengesi yani böyle. Abbas ahlak. Sen amca de dedi Ümür-ül Çık altını verdin mi? Al bunları sakla. Belki dönemiyordu de. Peki ne biliyorsun sen Ne ne biliyorsun? Yani gecen karanlında da böyle kimse haber yok ben bana, hanıma verdim buraya biri bir ben biliyordum ben nereden biliyorsun? Allah biliyor zaten kalbimde ya gecen karanlında hanıma para bırakıyor ben savaşa gidiyorum dönmeye bilir ne verdi bunları ama pekân bile haber yok tabi Allah bizi için böylece el alim böyle herkes niyetini de biliyor. Yani niyet. kişi amacı, niyetine böyle bunları biliyor. Ve gelelim inşallah bugün en fazil Daha devam edildi kerime ama tabi zaman kısırttı yani. Şimdi bir hadise bakalım inşallah. Bu güneş semazettiri. İzakan ile hilyet Şaban ayının nisfı olduğu zaman, yarısı o zaman yarısı. 14'ü 15'e bağlayan gece. Yani bu gece. 14'ü 15'e bağlayan gece. Seninova Yenzilif ya Divr-i Şemsi ile dünya. Allah Celle Celalü bu gece Le grubu şemsi, güneşin batışı ile dünya şamasına, birinci kelima Mevlam, tecelli ediyor Muhtemelen Mevlam. Rabbim rahmetiyle, ilimli İlfan Mevlam, tecelli ediyor Mühtemelen Mevlam'a. Feyevkûlullah azze ve cel. Mevlam şöyle buyuruyor. Ela misafirin fealtürühü. Ey kullarım, tevbeden var mı? af var mı? günah olan var mı? af edeyim onu. Bu gece güneşin ile yani akşam ezanına girmesiyle bu gece girmiş oluyor. Akşam ezanına girmişliyle gece başlamış oluyor. Rabbim soruyor. Ey kullarım Tevbe'den var mı? af var mı? Onları affedeyim. edeyim. Ela müsteziklün <gülüyor> Ve rızık, rızık isteyen var mı? Açlar var tabi. Erhan ee, biz burada buluyor muhteremler. Tabi kıtık olan yerler var böyle. Aç olan yerler var. Mevlam soruyor. isteyen var mı? Rızık verin bunlara. keza ve kiza. Daha sayı bu şekilde böyle. Yani, Hastalık bir şey isteyen var mı? Delta deva isteyen var mı? Melam bundan sayı muhteremler. Demek ki bu gece Allah'ınceleri isteme. isteme. Ama başta tebbi istifa edemiyor. Af böyle. Önce af olma, bağışlanma. Yani gönlün temizlenmesi gönüllerin doğasına koşması. Gönüllerin doğasına koşması. Gönüllerin doğası bozuldu mu insanın dengesi bozuluyor. Yani dengenin bu noktaya. Gönüllü korumak. Nedir gönül? Gönüllün manevi duygu. Kalp içerisinde. Nurdan böyle. İnsanın her şeyini ayarlayan budur böyle. Gönüllü böyle. De gönlüme böyle doğdu, içime böyle doğdu. Bu da gönüllü Nedir gönlün doğası? Nur. Parla, beyaz bir manevi nur mu? Nasıl bozuyor bunun dengesi? Kararma başlı nokta, nokta kararma başlıyor. Kul bir günah işleyince işlediği günah hemen bir karanlık olarak olay üzerine konuyor böyle. Günahın eğer büyüse işlenen günah karanlıkta büyük muhtemelen der. Günah işleyen kişi çok bir canlı günah işlemişse günah Allah korusun o karanlıkta daha katmeli olur muhtemelen, kolay çıkmıyor muhtemelen. Şimdi günahların da işlenme durumu da farklıdır Şimdi öyle insan var, istekli ama işte bir günah işliyor böyle, ama gönlüde gitmiyor. Ramazan daha bozulmuş bunun fırsatı. Pek günah o kadar belli yok ama işte işliyor ama böyle, ama günah yere gülendir. Yine yaz defterine yazılıyor, Yine gülle kararıyor, ama o günah lekes çabuk çıkaramıyor. böyle. Çavuşları böyle. Allah'a korusun güneş diyor ama üy, mesela saldırı güneş, saldırı güneş diyebilir. Coşuyor, tepiniyor, ayağa kalkıyor, şunlar bunlar bağırıyor, çağırıyor, şunlar danslar, cazlar böyle. E bu nokta çok leke ağır leke oldu böyle. Ağır, hem çıkmaktan böyle. Ne gerekiyor? Bundan tevhisi daha zor. Yani daha Göz açil lazım, ağlamak lazım böyle, çok yormak lazım mevlamse böyle şey. İşte kalp kararınca ne oluyor? Kalp sıkılıyor motor emler. Tabii nur ya artık bir şey göremiyor böyle. Öbür ailen bağlantı kuramıyor. Şiz alamıyor ibadete, zevkalım ibadetine böyle. Kalp patılaşıyor kalbın duyarlı gidiyor gönlün. Duyarlılığı gidiyor, duyarsılıyor gönül. Gönlümle bas, sıkılıyor muhtemelenler. Gönlün sıkıntı içinde. Ama bir şey orada böyle, ne var? İşte i̇şim sıkıntı var işte böyle. İşte bir canım sıkılıyor. gönlü bir darlık var. Bunalım var, sıkıntım var. Ne bunlar? Günahlar mı? Günahlılar muhtemelenler. Günahlılar muhtemelenler. Günahlılar yani günahlıların dünyada bile insana bakın zararı var. Sıkıyor insana gönlüne bir şey. İşte elhamdülillah bu gece tebdiren çabuk kabul oldu bir zaman ama o vardı gelmiş. Ya lan soruyor kulun var mı hak isteyen apacı merhaba. Ama diyor abi yeter mi yapmaz otan otan ya. Sen kalktın efendim de arabanda filan yer gülaşla mı gittin saatlerce aferin Allah'ım. Olur mu? Olmadı mı senin böyle ya. Şimdi rızık basından bir örnek vermek istiyorum mühtemelen rızık basından Has-ı Ammar'ı anırdır. Has-ı Ammar anasıdır. Has Mevla'nın buyurdu, Ve uzü fi sebil'i ondan buyurdu. Ve uzü fi sebil'i. Yani, Allah'ın benim yolunda eza işkence görenler. Has-ı Ammar. İki şehit annesi babası bunlar. ilk İslam şehidimler böyle. Yasir ve Sümeyhan anı tanırlar. Sümeyhan'ın böyle. İşkence ile öldürürler. İşkence ile böyle. Hazomalı eşkân çok gördü. Hazım Şirf ve Buhare muhteremler Hazım'ı hocasıya buyuruyor. "Nâmeli libet ilmeten, lamba libetene." Biz diyor Medine'ye de hicretten sonra beşlik yapımında kerpiş taşıyorlar, Kerpiş. Deyim alış e malzemeleri Mekke'de medine gelince, onun tabii kaldı ev, ibadetler evde. Tam burada ibadet olmada. Ne mutlu onu mutlunda. Yedi ay, 7 ay resulullaha evde konuk etti. Bir mandar resulullah'a, bir mandar. Yani medine bile ona lay nasip oldu evvela, kaldı. Tabi kafamızdan Medine'ye gelince, namazda medine gelince namaz kılın evde. Kılıyor ama. E, o da küçük o, büyüdüyle ev o kadar muhteremle. İki katlı ev böyle. Ya yani, nasıl o gördüm ya muhteremle, elhamdülillah. Harap biraz gördüm ev bence, İki katlı. E, altı taşla çamur olmuş, üzerine kerpiş, ağaç var aslında var bu Üzeri düz tarafı arası düz bir şekilde. Hem halis mazeti alt kata kat pek aldı muhteremle, ona kaldı. Tabii yani, namat olunca. Cemaat yapılıyordu böyle. Ama kaç yıl oraya sürecek ki odaya. Yani Herkes yarışıyor. E, peri aklaması değil mi? Peri aklaması değil mi? Yani, buradaki aklaması değil mi? Meşil yapılıyor öyle. Arsa alındı derken böyle. Meşil de başladı. E, temeller kazıldı. Taş da örüldü temeller. Kepi kesildi. Yedi bakıların yanında. Kepi yani kerpişleri kesildi. Orada kurdu bunlar. Taşıma başladı bunlar böyle bir şey. Diyor ki Ebu Sayıda Hüdu Hazretleri sahabe ekrandan biz her birimiz diyor, Resulullah dahil diyor oradan tek kerpişi getirir böyle. Omuzun bir, tek kerpişi getiriyor böyle. Her bir Yani Ammar diyor, iki kerpişi getirir böyle diyor. Biri sol koltuğunda biri sağ omuzunda. İki kerpişi getirir böyle efendim. Taş taş getiriyor bazen tamam, ne gerekiyorsa onunla getiriyor bu şekilde peygamberimizin malatleri karşı geldi peygamberimizi bırakmış kerpişini peygamber adamı oturuyor peygamber adamı hani hacı hoca otursun efendim biz iş şey yapalım yok mu temeller İslam değil mi temeller eşli evet, böyle hizmette hizmet hazanlar geliyor soğukonda bir kerpiş Sağlam demir karpıç telemiş ama silemez telleri. Kaşından taşmıyor böyle... Ona da toz gelmiş, toz olmuşlar şekiller böylece. Gözünü yakıyor telleri, tozları geliyor böylece. Bırakayım gele büyük büyük kerpiçlerde. Bırakayım onları da. Değalsemaz dedileri, ya amval dur de böyle. Bu eliyle sil olurular. Sildi. Sordu. Ya amval Herkes tek bir dahi kalbi taşıyorlar. Seni ikna getiriyorsun. Öne baktı. Ammar söyle. Ne ikna getiriyorsun? Ya Resulallah. Biri senin için, biri kendin için böyle. Soldaki kendi için daha büyük, daha düzgünlü peygamın için böyle. O niyet yok şey böyle. Bir diyeceğim. Peygamber şöyle buyurmuştur. Ve'ye kul, ve'ya'yı ammar, takdülül fiyetül bagiyeti Onların bagi bir toplum onu öldürecek ambarı bak bagi bagi demek e, İslam devletine karşı çıkan, yani meşhur bir devlete karşı çıkan, İşte neden bunlara bagi deniyor bunlarda bagiler oluyor. O yüzden Madedleri bunun bagiler ambarı öldürecekler. Veyha. ambar ah ah ambar vah ambar vah ya bey Allah, o mahmı, o mahmı, o anvar. Öyle bir manada yani böyle. Onun cennete davet ediyor, onun cennete davet ediliyor. Veya bu ayın hısırı anvara bakmut edenlerden böyle. Ya Ammar, senin sonun sıkın dünyada, sonun sıkın sütle karşı süt. Sonun dünyada sütle karşı süt olacak benim yani o böyle gördüler. Yani Dedim bunu söyledi. İşte birinci yolunda daha neşe yaptı bir şey. Aradan zaman geçti. Sürfin Savaşı'nda. Has Ali ile olan savaşta. Sürfin'e muhteremden. hasanlar Has Ali tarafında. O hastayla mevşu halife olduğu için o anda Has-ı Muaviye Bâkı'dı böyle bir şey. Asiye soru böyle bir Ama sonra Has-ı Muaviye celafeti, ondan sonra mevşu halife olduğunu soru böyle bir şey. O anda Bâkı'dan böyle Hastam var savaşında hastelin tarafında savaşa giriyor Yaşı doktor açmışın bana bak iş doktor açmış hastalığı haklıya onu yardım vaci farz diye böyle savaşa giriyor bir ara hava çok sıcakmış Yaşı da savaşırken çok buralmış diyor ki ya Rabbi. Eğer bugün bunun daha üstü ibadetini yapardım ama en üstüm bunu görüyorum diyor savaşmaya bile. Öyle diyor savaşırken art dayanım susuzda Ciğeri kurudu, dili kurudu artık ağzı kurudu. Arz tebers alamayınca susuzluktan. Çıkayım bir su içeyim bakayım dedim. 37. yılda oldu bu Sırpın Savaşı. Yani otuz altı yıl sonra bakıyoruz. Otuz altı yıl sonra bu oluyor mutlu edenler. çıktı sapların dışına o zaman kadınlar sürü getirirdi böyle kadınlar vermek için böyle savaşanlara kimi yarabedik için merhem getirirdi yani derli kadınlar da savaş dışında. Çıkı hastanlar sapların dışına ey başlarım dedi içinde i̇şte suyu olan var mı? Bana biraz su misiniz? Ama genel bitmiş suları getirenler geç kalmış tabii. Bir kadın çıktı. Tanıdı hastamları. Yağım var dedi. bir dedi. Var dedi. dedi. Su ile süt böyle. Bir keşifim vardı. Onu sağdım. Baktım az. Bitirmez değmez. Onun üzerine suyu doldurdum. Onlara vereyim mi? Hastamı anlattı ki sonrasını Bak. Suyla karşı Süt. Allah aşkına bak aşkına, Kadir'e bakıp Allah bakıp 36 yıl sonra 36 yıl sonra o anda kişi o dünyada o yok mu? yıl böyle. Keşi o anda o zaman dünya. Peygamber Söylerken bunu verecek. Keşini sağlayacak. Sütü yetmeyecek. Ona kadına içine su dolduracak. Ama bunu vereyim mi? Altına geldi. Peygamber Söylerken son rızkı. Ver bacım ver dedi ver. İşim son mı da? Böyle kavuşuyor mu senin Ya mı? Bu ben çok sevmiyorum böyle. Garip olduğu için çok şaşırttın işin böyle. Hazbile habisi şey gibi böylece. bu böyle de Cemel Vakası olayında Cemel, Cemel deve, işi devama, ekir deve, nakat işi deva, ibil de ibil erkek dişi olabilir böyle. Naka deyince dişi deve, Cemel de erkek deve. Cemel vakası. Nedir bu muhteremler? Hazreti Osman Hazretleri, biliyorsunuz şehit oldu evinde. O zaman ayıştırdık validele Mekke'de haca gitmişti. Osman denemini tabi öyle. da haber aldı ki, Osman şehit edildi haber aldı böylece. Bu yüzden o devin üzerine bindi. Devin üzerine bindi. Mahvederleri üzerine böyle. Evdeş bir koyarlar üzerine böyle. Onun üzerine bindi. Hazreti Osman'ın katilleri kısas yapılmamış, Haber gelince Allah emri kısas. Bunu öldürülmesi ilan edildi. Bu yola çıktı. Etrafın toplumu büyük bir toplum geldiler. Ve hastalı savaşa mutabık olunda böyle adamlar. Aşıvalarımız da mutabık böyle. Alı böylece. Bu neden kan kıbile? İshsiyat da mutabık adamlar böyle. Yani bu konuya girdim sebubu mutabık adamlar böylece. İshsiyat farklı böylece. Hastalığı şöyle diyor Atatürkları. Evet katiller hastalığı ortus içerisinde. Ama çoğunlukta güçlü onlar. Hasta idame etmek kalkarsa, orada karar işten olacak, işten çıkacak muhtemelen böyle. Hastanelerin amacı, da yatışsın, duruma hakim olsun, tam kuvvetensin, etsin, sonra böyle şey. Diğer tarafta ne diyor? Allah emri kısas, bu ertelenmek zorundan onlara, onlara demelen böylece. İşler farklıdan böylece. Şimdi şuradan bu konuya girdim. Hazreti Ammar hastalığı tarafında. Hazreti Zübeyir Ramza'tan, Hazreti Zübeyir. Bir avam. Hazreti Zübeyir bin avam muhteremler, Peygamberimizin halasının oğlu. Hazreti Zübeyir'in oğlu, devgamın halasının oğlu böyle. Hazreti Ayşe'nin de ablası Esma'yla evli. Kendisi muhteremler. Zübeyir bin avam o da aşağı yönbeşe'den böyle. Kendisi muhteremler verecek. Şimdi savaşta karşı karşı denkli bunlar böyle. Hal ambarla zübeyin ammu muhteremler. İki büyük sahbe. Tabii böyle kılıç sabiyle böylece. Halamaz sordu. Ya zübey, sen öldüreceksin mi beni burada şimdi? Öldürmem mi ammu? Öldürmem mi? Şimdi ne? Eşini öldüreceğim. Bagiler. Ben bagidelim. Nez evet, ölmeyecek olmuyor? Savaş mı burada böyle? Zübür sordu. Peki ama sen mi ölecek misin beni? Ölürmem. Sen şehit olacaksın. Öyle böyle. Bakın hadisler oluyor böyle bak. Bak yani iki sahabe ikisi sahabe. Yani cennet müjde böyle? İkisi büyük sahabe. Ama her müjde de isyan amel farz oluyor deme. Isyan eder mi deme bak. Olduğu için ne oldu böyle? Adına geliyorlar. Hadı Ebu evvel Bekre vadis taabeden, hadı evvel Bekre adımlar böylece. Bekre şu anlamı geliyor. Kuyuların böyle çürür diyoruz öyle böyle. Kuylara böyle, ortada bir kalın bir yola bir ağaç, onu kolu görüyorsun bu şekilde, ip onuca döner böyle, ip zincir böylece. ...onun tabi ip var bu şekilde... çürük böyle. Bekri bu anlamda geliyor. E neden bu isim... ...buna böyle muhtemelen bakın böyle... ...Allah hikmetine bakın şöyle. Taif savaşında... ...Taif. Mekke'den 50 km ileride böyle... ...Güney'de böyle. Belkeden. Yemen yolunda böyle... ...Taif böyle. Peygamber ...zaman döneminde... ...bu Taif... Kale işte kale işte kale işte, Şember alındı, işim işim olursa bun böyle, alındı. Devamımız nida ettirdi. haber verdi böyle. De, haber verildi böyle. Kim dışarı çıksa, teslim olsa, serbestmiş. ne yapın kimseler, serbest böyle şey. Herhangi biri köle, onun için kaçarsa hür olacak. Köle sonucu böyle böyle. Bu üzerine bazıları. Bekra, Hazretleri Muhammeden, bu da köleymiş. Köleymiş bu şekilde. Köyden kurtulmak için ondan karşıma yoluna baktı. Ama tabii kolay kaşar bırakmak kendisine böylece. Sabahati, bir işi büyük böyle. Şehir gibi, şey işte böyle. Yani Tayyip, şiir işi böyle. Bir kuyunun o kuya sarılı, ağacın sarılı, zincir ve et onu da aldı. Bunu salkırtın muhtemelenler, ona aşağı indi böyle böylece. Onu gören diğer kıyılardan gelenler bu şekilde, o bu şey söyleyip Bekre diye mutabakat Bu da bu Cemel Savaşı'nda Haz Aşire'nin tarafında gelmek istedi böylece. O Bekre, bu da büyük sahabeden oldu kendisi de. Bu anda kendi görüşüne göre Haz hakta haklı bir gördü, o yanında savaşı gireyim dedi böyle altına geldi ama hadis şerif. Bu Aleyhisselam Hazretleri Neyif la kavmen velle emri imraten Hazreti Buhari'de İran hükümdere ölmüştü Kistre ölmüştü İran'da Onun kızı Hükümdü olmuş İran'a Buhari Medine'ye gelince Büyü Peygamber Hazretleri Eğer bir toplum başına Kadını amir yaparsa Onlar felah olmaz yani kadın amir olsaydı bir toplumu ben hapılmaz aleyhissalemler. Bunu hatırlayınca savaştan çekecek bir şey var aleyhissalemiz. Yine davranın inşallah arayışa sızlıkı aleyhissalemler bu konuda. He bunda kadere bağlantılı. Bir gün oturuyor aleyhissalemada peygamberimiz. Yanında Ezra'yı Tahirat, yani bir hanımları. Peygamber müşteri buydu bunlara böyle. De. İçinizden bakan kim alacak? Havab suyu kepekleri. Benim yerisinde bir su vardı. Basta yolundayken Havab den bir su. O zaman varmış, bilmiş mi var mı? Havab suyu. Ve kasa varmış orada böyle. Dedemiz, "İşinize bakan hanginize o havab suyu kepek havuz gelecek üzerinece. suyunun, suyunun kim alacak bak işinizden böyle." Haşhaşlı doktorlar işte boşluktayken hazire savaşmak giderken daha böylece gece mola verildi böyle. Mola verildiği nasıl ki bir köpekler? keyfiyet olmalı ki. Bütün köpekler kod aşağı tempede. Nerece burası? İlhamiye suyu. o zaman olmadı. Eyvah ben yanlış hesap etmişim Dönmek istiyor ama döndüremez Rekes verdi. Ben hatalıyım da uçtan tenebile. Bakın, muhtemelen de. Yani köpeklerin havlaması bile, bakın, kaderle bağlanıyor. Kadere bakın böyle. Bura, Otur, tersi, tam, bunu aşamadıkları, 30 sene önce beklet. Tamam, bunu biliyorum tam zamanı bu görece. İçinden bakan, kim havlayacak? O köpek havlayacak kim? Ağlayacak, bak, demek ki köpek havlaması bile, havlaması bile, kaderle bağlanmıyor muhtemelen böyle. Bağlanmıyor Şimdi gelelim inşallah. Biraz okuyun inşallah. Buna Bunu ilgileşti anlatıyorlardı. Mevlam bi'e <gülüyor> sevbillah. <gülüyor> Rabbi semavat ve erdi. Rabbi semavat ve erdi. Ama beyne huma. Allah <-u> cil ecalü. göklerin. Yerin, arzın. Ardakilerin. Rabbisi böyle. Yedikat gökler. Dünya. gökler arasındaki boşluklar. Arada böyle. Ya varsa. Hiç talasına boş yok göktelembede. Her gökten belirtiliyor göktelembede. Bir karış boş yok. Her zaman bu şekilde. Iğnizler, şunlar, bunlar, gezegenler ne varsa bunlar vereceğim. Madem aleti ne varsa, hepsini Rabbim bunların Rabbi, Rabbi, Mubiyet, Mubiyet yaratan. Bu düzeni kuran, dengeyi kuran. Çekim kuralını koyan. Yani haşa, yani şu alem başıboş olsa, yani haşa muhtemelen olsa böyle. Şu çekim gücüne baksak, o insan yeter. Çekim gücü muhtemelen böyle böyle. Mesela dünya ile güneş arasında fark var böyle. Dünya güneş uydusu. Güneşin yavrusu diyelim Dağılıyor böyle. Niye böyle günün Dünya boşlukta? E, güneşin çekim gücü var, Güneş tutuyor bu çekir. çekim çekim gücüyle tutuyor bu böyle, böyle. Ay, Dünyanın uydusu, Dünya'nın çekimi Ay tutuyor orada, başında tutuyor Ama arada ne var? Aradaki denge, mesafe çok hassas olduğu hassas değil böyle. De. Eğer Güneş'in çekim gücü biraz daha kuvvetli olsun da olur. ...dünyayı biraz daha çeker kendisine. Eğer güneş dünyayı biraz çektim kendisinde olur... ...hayat bitti. Denizler uçtu gitti buhar oldu. Tamamdır. Dünya yandı. Yağış olmaz, bitki olmaz... ...canlı olmaz. Ya, tamam. Bir denge bu. Eğer güneş çekimi biraz daha zayıf olsa... Güneş uzaklaşsa ne olur? Hayat olmaz böyle. Donar. Denizler donar. Denizler donar kutuplar gibi böyle, daha katı donar böylece, o muhtemelen böyle. böyle. Dengesi muhtemelen bak. Rabbim, hepsi Rabbim böyle. Yani çekeyim gücü sonra gazlar var mesela. Atmosyrede gazlar böyle. Bunda bir dengesi var ya böyle. Oksijen mesela yüzde yirmi, yüzde yirmi bir buçuk muhtemelen böyle. Yüzde yirmi buçuk böyle. Oksijen daha fazla olsun olur, yeri yakar. Mühtemelen. Ateş yükselir. 40-50-60 derece bu ateş. İnsan öyle yaşamadı. E, oksijen azaldı ne olacak? Azaldı alıp, bitkiler günüz oksijen üretiyorlar. Bitki alıp, bitki alıp, bak. Allah'ın o Bütün ağaçlar, her bitki böyle, her bitki. böyle. çiçek böyle, artıranlar. kırdaki küçük bitki, otlar, yeşillik alıp, hepsi ne yapıyor? Buna gün üzeri Alıyor karbon doksiyeti, oksiyon çeviriyor muhtemelen. Harika e temizliği oturanlar. Temizliği eminimde fazla geldi, deniz emiyor bunları. Evet. Göl, deniz emiyor bunları. O karbonlu üsüyor. Emiyor emiyorlar. Bu süre birleşince karbon doksiyot, çamurlu oturanlar. Çamurlu oturanlar. Her denizin gölü de oturanlar. Ok, bunların karbonlu aslanlar. Yani kurulan denge, düzen, Allah'ın kuruluyla oturanlar. oturanlar. اِنْكُنْتُ مُوْقِنِينَ اِنْكُنْتُ مُوْقِنِينَ Eğer yıkanmak istiyorsanız, yıkan, imanın yakın döneyi böyle, şecksiz, şüphesiz, kuşkusuz böyle, kesin iman böyle. Allah'ın varlığı, birliği, vahdaniyeti, لَا شَرِكَ لَهُ Şerike orta yok mu? وَاَدْهُ لَا شَرِكَ leh, O Allah bir, mülk onun, egemenlik onun, her şuan denetim emrinde. Her bir zerre, melekler, felekler, ruhlar, bütün her şey emrden beraber tam bir egemenlik ber alınıyorlar. Buna denir imanı yakıyor mu ötedir? İmanı yakıyor İman bu makamlara geldi mi? Atık şeytan o kişiyi kandıramazdı ötedir. O kalbaya giremez şeyler ötedir. İman yakıyor mu ötedir? Çıksın, televizyonun ekran başı çıksın ve sapıklar böyle, ve işte konuşsunlar, o kişi bunu aldanma muhtemelen der. Aldanma mutlardır böyle. İman yakın oldu muhtemelen İman zayıf oldu mu, her şey kulak veriyor muhtemelen. O böyle, bu böyle demiş. Dünyan dağlar, nefisyan dağlar, şeytan dağlar, erinciye dağlar. Yazık oluyor ömre. Ömre yazık oldu İman yakın olmadan Allah korusun böyle şey. La ilahe illahu La ilahe illallah. Hu, hu zamir O zâmir başka bir yoktur. İhu yani. e ancak odur ilah. Ve ilah yok başka mı? bir insan bir hayran gelsin şu alemi evrene insan gittin mi bak? Dünyana başlayalım. Dağlar, taşlar, ağaçlar, denizler, akarsular ile olur mu? Olur mu? İnsan olur mu? Muhterem. Gerti olur mu? Olur mu? Peygamberler, melekler, Allah şehrin istaharlıklarına muhterem La ilahe illa Oğlum Onun ilahe hu. ve yümit. ve yumid. O hayatı verir. Canı verir odur. Öldüren odur muhtemelen. O melda dedi mi? O taşlara böyle hayat veriyor, taşlar mı? Taşlar mı? Topraklar mı? hayat veriyor, topraklar mı? İnsan mı da yaratıldı işte? Hayvan da yaratılıyor, topraktan yaratılan insan mı? ölü toprak değil böyle. böyle Yok efendim yağmur yağdı işte, güneş enerjiyi şarj şey yapıyor. bitki oluyor, gıda oluyor, yeniyor, kan oluyor, hücre oluyor, şu bol diyor insan oluyor. <gülüyor> ya kim yapmış bunu tamirler? Üzerine Kur'an kim? Ya kim gelen gün Rabbi kim? Yalta Yaradan kim var? Yuh Yuhiyoyum iyit, öyle bir tazire etmiş, öldürüyor. Rabbiniz var mı? Beliğin, sizin Rabbiniz, elbette ki babanız Rabbi odur Yalta Hanbey Şimdi bu teyamlar bu gece demek ki Allah katında. Duaların kabul olduğu gece, tevbelerin kabul olduğu gece, yaradan arama gecesi ne zaman kadar? Hatta metne fecbu böyle, ta imsebatına kadar, türlü fecbu böyle, o zaman kadar böyle, böyle. Akşam güneş başlıyor, demek ki ta imsebatına kadar devam ediyor bu türler böyle. Bu i̇şte Şimdi zaten kısa gecelerde. Demek ki bu zamandan faydalanmak gerekli muhtemelen böyle. Tevbe-i istifa gerekiyor tabi. şey getiriyor. Kelime-i tevhid, tezbihat, kur okuma, yasen şerif okuma, bilenler, ila şerif okuma. Sonra de ölenleri alma, ölenleri muhtemelen. Ölenler varsa ölenler okuturlar böyle. Onlar bakışlar yapıyorlar. Böyle. Onlar bakışı muhtemelen böyle. Kabirlerinde bakışıyorlar. Ah bir de bir şey gerçi diyebilir. Maxwell'lar böyle? Onlara buradan bir şey gönderme oteyim. Onlara buradan böyle. Okur bunlara. Hatta mümkünse mesela evde aile bir araya gelmeli. Eşler, çoğu çürük, ufak çocuk, ufak çürük bile bir araya gelmeli. Hep okunmalı böyle. Bildiğini. Ya birisi Elham oku bakalım. Sen Bismillah oku bakalım davranım. On kere Bismillah oku. On kere ilah oku mesela. Kelime telki getir. Sabah getir. Ya Rabbi sen insan kabuluyor bilemi. peygamberden başla diğer peygamberlere, ashabı kıya evli olan ve herkes ölen yakınlarına vesile oldu. He yani annenin ruhuna, babamın ruhuna, dedemin ruhuna işte teyzemin ruhuna, halamın ruhuna, şurhuna kanla götürürüm. çok hepsense gönderse olur mu? Bu gönül mü? Hay Allah bunu vermemektedir. Değil mi dostlar? Değil mi? Güneş tek güneş değil mi? Tek güneş böyle. Efendim biri güneşte çıkmış, güneşte yemeğe çıkmış. Eyvah ben çıkayım acaba? O sen çıkma bana bana. Oldu mu? Yani 100 bir insan güneşe yemeğe çıksın, hepsi aynı güneşte. Böyle. Aynı sen benim. Aynı benim. Yani bir Fatiha-i Şerif, İhlas-i Şerif böyle, Allah bunu bölme, bölme. Bölme. Gönder. Gönder mu? Gönder. 100 yıl önce ölenler de, ehl-i iman din kardeşleri huzurunda 1000 yıl önce ölmüş, 500 yıl önce ölmüş de bunlar tertemiz. Kalbinden mahzun yanıyor itiyor bunlar böylece. Işte, Samim yapamamış, aldanmış, o lafı pişman yanıyor. Vicdan ayıp çekiyor kabret. Ah diye yanıyorlar böyle. Onları görsek müsterler, Allah Allah. Onların pişmanlığı da, pişmanlığı da. Ne yapmam daha fazla böyle? Yapmadım. Kanlı seferler. Sabır müsteridir. Annenin aynı sevap, babanın aynı sevap, karı annesinin sevap, dedin annesinin sevap, bütün aileyi mana gönder, hepsine gönder. Hepsine aynı mesela bir elma, seç bir elma. Güzel. Ezik diyorum. Onlar da bu kişiyi dua için bana. bağışlanacak. Onların töreninde. Onlara çok seviyorlar. Ya Rabbi, mesela oğlum, işte kızım, torunum Yeğenim bana göndermiş diyor duvar diye böyle. Bir de tanım geliyor. Esir muhtemelen böyle. Tanım adından geliyor. Allah'ım benim din hidayet eyla Allah'ım. O aldanmasın benim gibi. Ben aldandım değil mi? O aldanmasın muhtemelenler. Ah muhtemelen hayatı ah, hayat hayatı. sayıl muhterem, sayılı muhtemelen sayılı muhtemelen sayılı Her nefes bir nefes bitti. Bir damla gitti muhtelenin böyle. Bir damla damla yıpa Böyle damla damla damla gidiyor muhtelenin böyle. Sayılı bundan muhtelenin böyle. En büyük selamın ömür muhtelenin. Bundan yararlanma muhtelenin. Yararlanma böyle bir şey. E onun maldan yararlanmak gerekiyor. Tabi onu da Allah yoluna verirsek, oraya gönderirsek, oraya gönderirsek, ona farisa muhtelenin. Ama gönderemezsek oraya, bu da kasteler oluyor. Orada yaramadığı gibi bir hesabı da var. Hesabı da var bir de. Yani kaldır bırak, kalsın. hesabı başladı ama. Nereye kazandın? Ne yaptı sen bunları? Daha muhteremler kazan namazı mı? Kazan namazı muhteremler. Namaz kılmak isteyenler için ne gerekiyor? İlla ki kazan namazı muhteremler. Bu iş ilgili mesela bazı kitaplarda var böyle işte yüz ekat namazında bunda var mı tamam bunlar bunlar hadisin mevdu diyor mu bilmiyorumlar hadisin uydurma bunda muhtemelen böyle. Asya bunlara bu şekilde böylece ne gerekiyor kaza namazı muhtemelen kaza namazı böyle kaza namazı kılmadan af olmuyor onu muhtemelen işte var Tecrühe kapan, göbeşe dövk, Allah'ı af dile. Ama orucun kazası, namadan, kaz zekâdan kadar affalıyor muhtemelinde. Kılmak şart muhtemelinde. Ancak kazaya kalmanın günah oluyor O böyle. Kılmak gerekiyor. Şimdi bir insan bir vakit girdi. ama kılmadı. Sol melek buna kaydetti muhtemelinde. Bu kul... Sabahımızı kılmadı, kalkmadı, kılmadı. Mesela kaza etmiş bunu kaldı bu şekilde. Öğleyi kılmadı, akşamı kılmadı mesela. Aylarca, hatta yıllarca kılmadan bazen değil mi? Sol göğsü kabardı günahla, kapkardı kabardı. Şimdi kişi kaza kılınca, kaza kılınca mesela en az kaza kılı sabahımızı kılıyor. Vakti yetişip. Yani ...kılamadığım en son sabah namazın kazasını... ...kılacak mısın sabah namazı kılacakmış. O sabah iki yattının farzını... ...tesiyle istemiyor ben. Sırı farzını. Erkek kamer getirir... ...kadın kamer istemiş kadınlara ben. Erkek bir kamer getirir... ...iki yatt sabah namazını farzını kılar... ...öyle selam verdiğim sol tarafına... ...tamam burada. Ne yapayım melek? Ondan siliyorum tabii melek. Onu siliyorum tabii. Tamam. Onu siliyorum tam, tamam. buradan... Çizmiyoruz o çizmiyor, yok O vakit kadar sabunun fazla kılındığı, Şimdi olacak? Sadhemenin görevi. Şimdi bu sağ işine evet. Eğer ne olur kaza etmese, sadetten yazılmıyor, ama sola günah diyorum ben öm. Allah'ım, maşer hocum günah aşırı çok. Ne olacak? Sebap az olunca yarın cinayet olacak olursa ben. Diğer namaz okur böyle. İki milyon 500 obaniler müzan başında, fiyazı başında, dev gibi müzanlar. Korkuyorlar böyle. Bekliyorlar. E, müzan da hele namaz erkenci müzanı etmeler ağır geldi. Allah maskun olmuşmuş. Şöylem, <gülüyor> şöyle söylem. Hudud fe kulluhu. tüm cehinen salihu. Tutun bunu, onu bağlayıp yine esesine, aynen bunun zinciri atılmış yani. Şimdi oldu, Elhamdülillah bakın... ...bir sabahın kazasını kıldı gibi... ona mı çıktı böyle, o konmayacak muhtemelen mahtemelerde. Ayrıca... ...sağın sağ, muhtemelen. Ölüye kaza etti, ölüs silindi... ...sağın sağ, sağ, sağ kıyım muhtemelen. İşte muhtemelenin geldi, inşaatı muhtemelen azca mahtemelen böyle... ...illence kaza namazı... ...kaza namazı muhtemelen, kaza, kaza namazı. Bunu da kılma şaşalı muhtemelen inşallah... Eğer bir insan kaza kapaneti etse Allah'a söz verirse her gün belli bir kaza kapanı başlasa olabilir ya tamamlamadan ölse bile umurdu ki Allah'a de bunu sanır. Çünkü başlamış mı? Abi zamanımız aslında neftere binince bu gece biraz değişim lazım. İnsanın değişmek lazım bu gece bu yani şöyle var ya katı üzerine gaflet. Duyarsınız günde gaflet. bu atmak zaten Yani dinden duyarlı olmak böyle. Namazdan fiiz almak. Kuran fiiz almak böyle. Bunu gün yapalım böyle. Eğer bizler camide sıkılıyorsak, namazdan kuranı zevk alamıyorsak işimiz yaman muhtemelen bu böyle. Ölçü muhtemelen böyle. İnşallah ne yapalım bu böyle. kazamızı kalın muhteremler böyle inşallah böyle. Ölenler bunu okuyalım. Hem kulun kendi yazılıyor hem onlara gibi bakın böyle. Kulun okula, kalmıyor, kalmıyor kalmıyor kulun sende. Okuyan da cevap alıyor. Kime oku, o da cevap oluyor Allah rahmeti sonsuz muhterem Allah'a katılıyor. İnşallah böyle geçer teybih edelim. Allah yalvaralım muhteremler böyle. Bu yüzden muhteremler çoğu çocuğa eşleri insanın biraz uğraşması gerekir muhteremler. Onlara muhteremler. Eşi namaz kılmıyorsa onda da kılınmak muhteremler. Tabi bazı kadın kılmaz kılmaz. Ters olabilir böylece. Onlar da namaz kılma etmeli muhteremler. Sonra kızı olanlar onlar da örtünme, tesettür muhteremler. Böyle. Teşettür muhteremler böyle. Bir kız erinceye kadar onda ana baba sorumlu. Böyle. Nikahlandı mı değil, nikahlandı mı? Sonra eşli onların nüfusu. Azı cemaatimiz, yani bir baba muhteremler, bir baba, eğer kızını daha küçük yaştan öyle kapatmasa, buna ilgilenmese, onun amaçı kılırmasa, Örse ne oluyor? O kızın namaz kılmadığı sürece açıkçası sürece mezarı morası bir halde Al cemaatimiz amon muhtemelen kızlarımıza dikkat edin. Kızlarımız muhtemelen. Teşekkür ederim. Mezanın mamudu Elhamdülillah nasip oldu. Bu mübarek geceyi burada camide mühtemelen. Geçti burada Allah'a emanet Elhamdülillah böylece. Aşam kıldık. kaldı? İki namazı birleştirmek müsanneler. Bunun çok ayrı özelî var. İki namazı birleştirmek camide birleştirmek bir arada birleşir. Elhamdülillah. Rabbi bu ara geceye hepsiz halu kısmın bu ara kısmı müsanneler. Rabbi İslam alemin bunu hayli konu İslam aleminde. İslam alemi tabi şu anda çok garip müsannat var böyle. Çok garip İslam aleminde. Allah kuluna zulmetmez ama muhtemelen beri. O zaman muhtemelen beri. Kul kendine zulüm kul yoldan çıkmayınca Allah kuluna zulüm etmez muhtemelen beri. Allah o ezirmez mühür kullara muhtemelen beri. Suç nerede? Suçları arayın kendimize muhtemelen beri. İnsan muhtemelen beri. Bu arayın muhtemelen beri. Rabbim inşallah bir zaman yardım etsin. İllahi Teala Fatiha.